Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Kemal Sayar bir programla daha karşınızdayız. Hocam aile çok mevzu bahis edilmeye başlandı son zamanlarda. Biraz evet. aileyi konuşalım istiyorum. Konuşalım, Ailenin bir dönüşüm geçirdiği günümüzde sosyologlar ve psikologlar tarafından dile getiriliyor. Psikiyatri uzmanları tarafından dile getiriliyor. Ailenin benim çok sevdiğim bir tanımı var. Diyor ki... Kişinin sadece kendisi olduğu için sevildiği yer. Ne güzel. Değil mi? E, ne güzel bir tabir. E, yani şu veya bu olduğu için değil, cebindeki para için değil, makamı malı mülkü için değil, sadece kendisi olduğu için sevildi. Evet. Şimdi aile e, daha klasik anlayışa baktığımız zaman bizi dış dünyanın tekinsizliğinden koruyan bir yer, bir tür kale gibi, bir şato gibi. Siz e, dış dünyanın sıkıntılarından belalarından emin olmak için e, ailenin e, duvarların arkasına sığınıyorsunuz ve orada huzur ve itminan buluyorsunuz evet, evet. sıcaklık buluyorsunuz evet. yakınlık buluyor idiniz diyorlar ki ama şimdi ama şimdi. <gülüyor> ama şimdi az sonra <gülüyor> Az sonra şöyle oldu hocam e, deniyor ki artık herkes kendi odasına çekildi Hanımefendiler dizilerini seyrediyor. Beyefendiler tartışma programlarını, spor programlarını seyrediyor. Çocuk da video oyunlarını oynuyor. Evet. Birbirleriyle tesadüf ederlerse şöyle bir başselamı veriyorlardır belki. Yani de bir eğlence merkezine, yuva dediğimiz şey bir eğlence merkezine dönüştü. Ev bir eğlence merkezine dönüştü. Do Ortak sofralar azaldı. O çok önemli. Evet, yani bir sofranın etrafında o çok nimeti... ...takdir edeceğimiz ve nimeti verene hamd edeceğimiz evet. ve sonunda belki ortak bir duayla o sofrayı evet. bereketlendireceğimiz ritüeller kalmadı. Evet. Giderek aile fertleri de birbirinden çözülmüş ayrışmış bir halde yaşıyor diye de bir eleştiri var. Hatta bir eleştiri yine bir e, sosyoloğun bir eleştirisi giderek günümüzde taşeron ebeveynlik söz konusu diyor. Yani anne baba artık ebeveynlik yapmıyor, bakıcıların eline çocuğu emanet ediyor, e, onun eline veriyor. E, taşeronlaşmayla işte birine havale ederek o çocuğun sadece e, tatlı taraflarıyla meşgul oluyor, sıkıntılı zahmetli tarafıyla bakıcı meşgul oluyor. Evet. Dolayısıyla çocuklar da anne babalarıyla çok kuvvetli bir bağlanma ilişkisi, bağ kurma ilişkisi geliştiremiyorlar diye de bir evet. eleştiri var deyip sözü size bırakıyorum. Eyvah. <gülüyor> Burası biraz dikenli gül bahçesi isterseniz. Böyle görülüyor. Geçen gün bir söz okudum hocam. Buyurunuz. Dikenlere teşekkür ederim. Evet. Güllere sahip olduğu için. Evet. Diyor. Aynen öyledir. Zor bir mevzu bu. Yine hep iş geliyor. Ee, biz Türk toplumu olarak, Müslüman Türk toplumu olarak moderniteyle yeni tanıştık. Yani son 30 yılda Hı -hı. tanıştık. Bana sorarsanız biz Özal'la beraber tanıştık ciddi manada Hı -hı. moderniteyle. Ondan evvel e, var gibi görülüyordu ama geniş halk kitleleri moderniteyle tanışmamışlardı. Ee, tabii modernitenin bir takım nimetleri var ama ciddi bir külfeti de var. Bunu bir defa bir kenara yazalım ve hiç bunu unutmayalım. Sadece nimeti yok. Hemen şunu söyleyeyim. Biraz evvel bir örnek verdiniz. Taşeron ebeveynlik dediniz. Ee, baba ve anne çocuğun iyi taraflarıyla meşgul oluyor. Zahmeti de bakıcıya bırakıyor dediniz. Doğru. Ama yani hayata genel baktığınız zaman... İyilik ve zahmet, nimet ve külfet birbirini tamamlayan iki unsurdur. Sırf nimet içinde yaşarsanız nimetin kadrini bilmezsiniz. Biz nasıl gündüz ve geceyi tefrik edebiliyorsak, hayatı ve ölümü tefrik edebiliyorsak nimeti ve külfeti de tefrik edebilmemiz lazım kadrini bilmek için. Külfet olmadan nimeti fark etmeyiz. Bu birincisi. Ayrıca Annelik ve babalık öyle bir halettir ki Ben Anneliği bilmem ama gözlemledim 50 yıldır ee, Babalığı bilirim Büyük babalığı da bilirim, dedeliği de bilirim hı hı. Ee, O diğer insanla Çocuğunuzla veya torununuzla Kızınız, oğlunuz veya Kız torun, erkek torun Eşinizle yani zevcenizle ...siz sadece bir menfaat ilişkisi kurmuyorsunuz. İşte sıhriyet dediğimiz hadise o... ...bir muhabbet ilişkisi kuruyorsunuz. Artık onun... ...problemini çözmek size bir külfet gelmiyor. Evet külfet mevzalara bakınca külfet. Ama onun rahatlığı... ...problem çözüldü, size da vazife aldınız. Size adeta savaş kazanmış bir savaşçı haline getiriyor. Çok abartılı oldu belki ama ben bu problemi çözdüm. Bir iznillah diyorsunuz. Ve o rahatladı. Ona olan şefkatim arttı. Onun bana olan sevgisi ve bağlılığı arttı. Bu çok mühim bir şey. Ee, para verip yaptırdığınız hizmette bunu bulmanız mümkün değil. Efendim bugünün şartlarında bu çok zor. Evet zor. Bunu reddetmiyorum. Ama mutlaka ve mutlaka siz e, Allah'ın lütfu olan evladınıza Yine Allah'ın lütfu kerim olan torununuza böyle baktığınız zaman onun size olan alakası, ilgisi, şefkati, sevgisi çok farklı oluyor. Şimdi torunlar geliyorlar bir patırdı bir gürültü. Dede kağıt ver kalem ver. Evet. Ben kağıtlarım kalemlerim çok kıymetli. <gülüyor> İniyorum aşağıya çalışma odasına. Evet. Kağıt kalem Dede zımba ver veriyorum. Dede makas ver, veriyorum. Dede bant ver, veriyorum. Bu çiziyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Sonra sıkılıyorlar, bırakıyorlar. Sonra ben otururken geliyorlar, kucağıma çıkıyorlar, tepeme çıkıyorlar. Arkamdan sincap işlagatı yapıyorlar falan. Bu neden? Muhabbet ediyorlar. Tabii. Ben soğuk bir dede olsam. Bugün bir söz öğrendim, çok hoşuma gitti. Buyurun. Muhabbet hürmetten önce gelir. Evet. Hiç, hiç. Tabii, tabii. Fahreddin Efendi ile Safer Efendi arasında e, bir e, hadise zikredilir. E, Safer Efendi e, Fahreddin Efendi intisap ettikten sonra rahat olun diyor e, Fahreddin Efendi. E, onlar e, aman hürmette kusur etmeyelim filan diye çok rahatlayamıyorlar. E, i̇şte onlara tütün dağıtıyor. E, diyor ki. Rahat olun, burası kara gümrük. Ben hürmet budalası değilim. Ben hürmet budalası değilim. Ben muhabbet budalasıyım. Yani bu manada e, muhabbet hürmetten önce gelir diyebiliriz zannediyorum. Muhabbet hürmetten önce gelir. Eyvallah, eyvallah. Neticede böyle bir ilişki kuruluyor. Yani bu yaşta bir küçük varlığın böyle gözleri gülerek... Cıvıl cıvıl koşarak kucağınıza atlaması. Ben de onları kapıda karşılıyorum. Halbuki ben dedeyim. Köşede oturabilirim. elim uzatabilirim. Hayır. Kapıda karşılıyorum. Koşarak kucağıma atlıyorlar. <gülüyor> Üzerime, anneler ve baban dedeniz yaşlandı diyor. Doğru yaşlandım. Bunlar biraz güçlüler. Yani şey bir çocuklar. Zıpkın bir çocuklar. Olsun. Atlasınlar. Ne güzel. Niye oluyor bu? Çünkü siz basit bir şey Onların lafını... Dede gel oynayalım. Oynuyoruz. İnşaat yapıyoruz. Küçük... P -p -p Beton... E Tahta... Zaman, Zaman ayırıyorsunuz. Dikkat o. ayırıyorsunuz. Resim çiziyoruz beraber. Filan yani. Dede ben Hı -hı. çizemiyorum. Çizersin sen de zamanla dikkatle filan bilmem ne. E, bunlar hepsi... E, o noktada... Ha, hasta olursa... E, oğluma diyorum ki aman... Hı -hı. O da şey yapıyor. Hani bir problem varsa... deriye girelim bir şey yapalım. Filan... E, ...telefonla soruyoruz... E, telefonda konuşuyoruz... ...vesaire... ...bütün bunlar... ...ne oluyor biliyor musunuz? O küçük varlık... ...sizi kendi ruh dünyasında bir yere koyuyor... ...o koyduğu yeri de... ...bakışından... ...dede deyişinden... ...büyük baba deyişinden... ...kucağınıza atlayışından... ...size olan... ...sırnaşmasından geliyor... ...sokuluyor... ...tepeme çıkıyor... ...üstüme çıkıyor... ...enseme çıkıyor falan... ...niye? E, bu, muhabbet ediyor ediyor... da sevgisini öyle gösteriyor... Dolayısıyla e, bu ne kadar olabilir, ne kadar olabiliyorsa. Şimdi herkesin işi çok. Bu dönem böyle bir dönem. Şehirde yaşıyoruz. Herkesin meşguliyeti çok. Hiçbir itiraz mı yok buna? Ha bu çözülebilir mi? Tabii ki çözülüyor ama toplumsal bir hadise. Ama mutlaka mutlaka bir takım boş zamanlar kalıyor. O boş zamanları çocuklarla, ailenizle, ilişkinize, ...haskederseniz... ...tabii her yaşın ilişkisi farklı. Her sosyal... ...statünün ilişkisi farklı. Ama muhabbet esaslı yaparsanız... ...bunlar çözülebiliyor. Mesela... E, ...çocuklarla telefonla olan irtibat... E, ...büyük, hepsi büyük. Yani 50 yaşından işte... ...42 yaşına kadar... ...bir skalada bunlar dört tane. Hatır sormak... E, ...nasılsın demek... Çocuk çocuk nasıl demek... ...nasıl gidiyor demek... ...ses tonumuz bile fark ediyor... ...ben babayım, ben dedeyim... ...ben otoriterim... E, ...yapmam derseniz... ...bir resmiyet giriyor araya... ...zaman zaman... ...onların gençliklerinde... ...çocukluklarında yaşadığı bir hadiseyi... ...hafif böyle espreyle hatırlatmak... ...nasıl yumuşatıyor ortalığı... ...ben de gülüyorum çünkü ben de o zaman... 30'lu kırklar yaşlardayım yani... ...o da bir çocukluğu var... Hı hı. 70'in 80'inde bir çocukluğu var. İnsan çocukluk olmadan yaşayamaz. Mühim olan latif kalmak, latif olmak, lavabali olmamak. Efendim ben çocukluğumla arkadaşım, hayır olmaz. Sen babasın, sen annesin, arkadaş olamazsın. Çocukların ahlaki rehberlere ihtiyacı var hocam. Evet. Çocukların yaşıtları zaten onlara, akranları onlara iyi arkadaşlık yapıyorlar. Evet, yapıyorlar. Anne babanın ona arkadaş evet. olmaya ihtiyacı yok. Anne baba ona... ...ahlaki e, seçimler yapmayı... ...doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi... Evet. ...gösterecek... E, ...kılavuzlar olmak zorunda... ...ve hayatı yumuşak yaşamayı... Evet. ...yani bir takım ilkelerden taviz vermeden... ...yumuşak bir hayat yaşamayı... ...o da olur... ...mesela çok böyle oldu hadiseler... ...yani bir imkan emanet ediyorsunuz... E, ...hayat... ...geliyor... ...sıkıntı çıkıyor, imkan tehlikeye giriyor... ...baba ne yapalım... ...olum diyorum yani... ...olur bu hayat... Bana ne imkanlar geldi heba ettim. Adam rahatlıyor. Ne imkanlar gelmedi fark etmedim. Geldi şükrettim. Yani set olmayacaksınız hayatta. Benim de birçok yanlışım oldu. Onların da olabilir. Mühim olan su iniyet olmasın. Siz eğer muhabbetle yaklaşırsanız o, o da insan. Ve aranızda bidayetten biri gelen bir sıhriyet var. Yani Beşiğini sallamışsınız, hasta olmuş, baktırmışsınız, beraber oynamışsınız, beraber gezmeye gitmişsiniz. Ailenin acı günleri olmuş, beraber üzülmüşsünüz, tatlı günleri olmuş sürür. Mektepleri bitirmişler, hediyeler almışsınız falan, falan böyle uzun bir şey var. E, Suyniyet yok arada. Onun bana, benim ona ihtiyacım var. Dolayısıyla bir takım sıkıntılı zamanlarda, yani kritik anlarda da olabilir diyorsunuz hayat bu. Allah hayırlısını versin inşallah... ...hiç üzülme... ...nitekim mesele çözülüyor... ...çözülmese de çözülmüyor ne yapayım... ...kısmet değilmiş diyorsunuz yani... ...çok rigid bakmamak lazım hayata... ...kendi gençliğinizi ve çocukluğunuzu hatırlarsanız... ...öyle bakmıyorsunuz... ...el insaf diyorsunuz... ...biz ekim bilin neler yaptık... ...ben mesela bu konuda hiç çok şey düşünürdüm... ...talebeye olan hele böyle lisans filan... E, ...talebeler... ...ileri konuşuyorlar soru soruyorlar... ...içerlerdim biraz... Sonra dedim ki kendi kendime yahu sen Mahir Bey'in huzurunda bulundun. Topçun'un huzurunda bulundun. Anne hatarlarının huzurunda bulundun. Örüm pederin falan. Kim bile ne sorular sordun. Nasıl baktın? Hiç sana bir şey söylediler mi? İkazda bulundular mı? Sabırla cevap verdiler. Yahut hafifçe hoplattılar yani haftaya konuştuklar dediler. Ama kibarca. Ne oluyorsun dedim kendime. Yapamadığım zaman da beni bu işten affedin diyorum. Hı hı. Çünkü bazen ağır geliyor yük ee, O grupla olan istişare veya işte beraber zaman geçirme Beni bu işten ah, hakikaten yapamayacağım onu biliyorum Yani e, ne ben üzüleyim ne onlara karşı bir e, gayrı nazik bir davranışta bulunayım Öyle diyorum kaçıyorum bir kenara Benim de çünkü bir kapasitem var ama aileye karşı da özellikle hele çocuklara, torunlara, hı hı. gelinler, çok tatlı kızlar yani Allah bağışlasın maşallah. Çok iyi geçiniyoruz. Niye? Bir paylaşılmayan nedir yani? Paylaşılmayan bir egodur Kemal Bey. Onu biraz arkaya Düşman, it... düşmanımız ego. Onu biraz kenara ittik mi? Tabii. O bize lazım. Biraz kenara ittik mi? Ne var yani? Mutlu bir... Zaten şu dünya hayatı belli bir zaman bitiyor sonunda yani yenileri geliyor biz gideceğiz yavaş yavaş biraz evvel bir ağaç metaforu aklıma geldi torunlar küçük dallar şimdi işte bizde, bizde bir tane küçük filiz var 5 aylık şimdi o büyüyor de filizdik sonra e, ince sonra kalın dal sonra ağaç gövdesi olduk aşağı doğru iniyoruz toprağa doğru mülaki olacağız bu hayatta yani böyle baktığınız zaman her an her gülüş her tebessüm her ortak çorba içiş Tabii. Bir, tabii. bir lütuf bize yani. Tabii. Onların bir dede değişiği, ben bu şeyi istiyorum mesela şu yemeği seviyorum ondan. Koyun bir tane daha yesem dedim çocuğum falan. <gülüyor> yani böyle ya. Evet. Tabii annesi babası terbiye etmek istiyorlar. Dedeler biraz daha toleranslıdır evet. yani. Hadi sen onu alıver falan. Yani terbiyeni evde yaparsın diyorum. <gülüyor> ee, tabii sizinle kurduğu irtibat da onun için çok e, mühim Zira ruh koordinatlarını biraz size bakarak da buluyor. Öyle diyor. Çünkü mesela dedem nerede diye mi? İki, iki buçuk yaşında bir tane var. Geliyor mu? Dedem nerede diye soruyormuş yani. Tabii. Çok gidiyor yani. Dedem nerede? İşte ben bir yerde oluyorum falan. Sizi iç aleminde çok e, önemli, bir müstesna bir yere yerleştirmiş. Tabii. Sizden öğreneceği bir şeyler olduğunu biliyor. Sizinle etkileşime girmeyi evet. seviyor. Evet. Ee, bu çok çok önemli bir şey büyük büyük de öyle yani 20 küsur yaşında var bir tane onla da öyle dostu afabız yani hı hı. nasıl ne var ne Maşallah. şöyle böyle Ve bana ciddi advice veriyor yani bir takım işlerimde çünkü hı. bildiği konular var hı hı. Onlar dede bak şöyle yap böyle yap. Diyor, doğru yani yaptığı dinlediğim zaman problem çözülüyor yani Tabii. adam biliyor merak etmiş okumuş öğrenmiş vesaire yani böyle bir bütün insanların, bütün insanlardan Öğreneceği şeyler vardır Çünkü Her birisinde bir emanet vardır İnsan bu, emanet evet. insan yok Hepsinde vardır Ha seçerek bakacağız, o ayrı Hı. Vaktimizi israf etmişiz Enerjimiz ama aile bize emanet Ben bir tektim Sonra Hı. iki oldum Sonra çoğaldık, devam ediyoruz Böyle hayat Ağacın dalları gibi büyüyor Devam ediyor Ve Her birisinde bir meyve var ...farklı lezzetler, farklı renkler... ...farklı tatlar. Hocam şimdi bu e, çocuk yetiştirirken... ...iki unsur üzerinde duruluyor. Çok konuşum galiba değil mi? Yok estağfurullah ama. çok... ...o kadar latif, o kadar güzel şeyler anlattınız ki bize... E, ...hepimizin kulağına küpe olacak cinsten e, öğütler, tavsiyeler. Estağfurullah. E, bir görüş diyor ki... ...herkes kendi biyolojisine çeker. Yani çocuk zaten kendi biyolojisi genetik yapısı ne idiyse oraya doğru ilerler. E doğru tamam bir şey demedik buna. Bir görüşte diyor ki e, tamam öyle olur ama bir yandan da çevre önemlidir. E, tabii. Kime muhatap olduğu, kimle muhatap olduğu, e, neyle muhatap olduğu da önemlidir. E, bunu kimseyle de demesler. Evet. De. E, bu iki görüşün e, müntesipler arasında bir bilek güreşi var. Sonra ha. birisi geldi dedi ki durun Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Evet. Ee, ve e, şöyle bir tez geliştirdi. O çok güzel geliyor bana. Ee, çevre çevre üzerinden biyoloji. Bunu İngilizce çok güzel bir kelimeyle ifade ediyorlar. Herkes tabiatına çekerciler, nature'cılar. Ee, çevre çok önemli diyelen nurture'cılar. Nurture, besle, besleme. Besleme. Sonra birisi geldi dedi ki, nature via nurture. Yani hmm. beslenme üzerinden, ve çevre üzerinden tabiat. Tabii. Kendi tabiat. Çünkü o da onu etkiliyor. Yani iyi annelik, babalık gören çocukların Tabii. bazı iyi genleri Tabii. yanıyor, Öne aktifleşiyor. Öne çıkıyor. Evet. Kötü genleri susturuluyor. Evet. Kötü annelik babalık gören çocukların kötü genleri açığa çıkıyor. Maalesef, maalesef. Çünkü genlerin düğmeleri var vücudumuzda. Yani iyi olaylar iyi genleri aktifleştiriyor, Hı. kötü olaylar kötü genleri aktifleştiriyor, iyileri susturuyor. Evet. Dolayısıyla biyolojimiz bile aslında çevreyle etkileşimden etkiniyor. Aşağı yukarı yüzde 40 civarında. Bu %60 yine tabiat hocam. İlmen böyle bu yani. İlmen şu anda böyle. Önceden peki, %50 %50 deniyordu peki şimdi tabiat, %60 yapıyoruz. O tabiat dediğimiz bünye olarak yaratılış olarak da bunu tavsiye edebilir miyiz? Tabi tabi. Tabiat, tabiat dedi fıtrat diyelim isterseniz. Yani e, fıtrat diyebiliriz evet. Fıtrat, fıtrat diyebiliriz. Diyelim. Peki şimdi o fıtratta şimdi İslami noktaya zaten bakalım. O fıtratta kim hani programladı da yolladı bu arz üzerine. Hı -hı. Yani yaratırken içimizdeki o bene iç, iç dünyamıza iç donanımımıza şu kadar ihtiras bu kadar dikkat bu kadar şefkat bu kadar duygusallık kim koydu yolladı bunu nasıl oluyor bu iş ee, doğa ya, mı yaptı bunu sadece hayır, o kör e, doğa mı yaptı hayır, tabi, tabi, tabi. Cenab-ı yani, Hak Cenab-ı Alemin tabi. her kulunu ayrı bir fıtrat tabi. üzere hiçbir kul simaende fıtratın birbirine benzemez tabi. Bu da çok muhteşem bir ilahi hikmet var. Tabii. Bütün hepsi öyle ya. O zaman... Evlatlar arasında bir ne kadar büyük farklar var değil mi aynı hocam? Aynı, aynı anne babanın evladı aynı fakat babadan. farklı çocuklar, evet. farklı tabiatlar. İşte o zaman tabiatlar. büyüklere düşen ne? Her birine farklı muamelede bulunmak. Esaslar aynı. Yorum değişiyor. Tabii. Esas değişmez. Esas aynı. İlke aynı. Kural Tabii. değişir. Ali'ye böyle yaparken Veli'ye böyle yapacaksınız. Niye? Hı. Çünkü Veli'nin kumaşı ona müsait. Hiç kimsenin tüyünü ters taramayacaksın derdi büyük valide. Tüyünü ters tararsan halı buzulur derdi. Halının tüylerini belli istikametinde dokuma istikametinde taramak lazım. Süpürmek lazım. Ters süpürülmez. Hmm. Eskiden böyle el süpürgeleri vardı ya halının tüyleri. Şimdi tabi o car car, car it, itiyor kalkıyor. Onun mesela rahmetli kayınvalide halıya el halısına süpürge vurdurmazdı. Hmm. Elektrik süpürgesi vurdurmazdı. Yazık olur derdi yani. O elle süpürülür, el süpürgesilir evet. ve belli bir istikamette insan da böyle. Evet, insan da böyle. Geçenlerde bir kitap okuyordum. Adamımın e, kitabın yazarı şöyle bir e, telif eser yazmış. İçimizdeki psikopat. Bu bir psikoloji profesörü. Psikoloji profesörü psikopatlar üzerine deneyler yaparken kendini de şeye sokuyor. E, hmm. ...ne diyelim, görüntüleme tekniklerine sokuyor. Bir bakıyor, aa, psikopatlarla beyin yapısı neredeyse aynı. Eyvah. Olamaz diyor, ben bir psikoloji profesörüm, psikopat değilim, kimseye kötülük yapmadım. Ee, sonra başka teknikler de yaptırıyor. Bu psikopatlarda çıkan tetkiklerin aynısı çıkıyor kendisinde. Bunun üzerine soyunu sopunu araştırmaya başlıyor. Soyunu sopunu araştırırken ailede köklerinde beş tane ayrı vakada cinayet olduğunu görüyor. Oo. Yani adamın kökler şey değil sağlam değil. Sağlam değil. Hatta bir tane vaka var dönemin yani belki 80-90 sene önce dönemin mahkemelerine ve gazetelerine düşmüş bir onun atalarından hanımefendi birisi. Hem annesini hem babasını balta darbeleriyle öldürmüş. Filan adam şaşırıyor tabii kendi geçmişine yüzleşince. Sonra diyor ki beni ne kurtardı? Yani ben de bu insanlarla aynı genetik işte şey dedik ya tabiat dedik ya yüzde altmış tabiat evet, belirliyor. Evet. Bazı e, huyları hasa, hassasiyetleri. Çok çok iyi bir anne büyüttü beni diyor. Ya. Sevgiyle dolu merhametle dolu, şefkatle dolu bir annenin elinde büyüdüm diyor. Kitabımı da ona ithaf ediyorum diyor. Ve sirayet etti diye evet, o böyle. Tabii. O benim yaralarımı yani genetik olarak diyelim ki o hani kötü genlerin açığa çıkması, iyi genlerin evet. açığa çıkması mevzundan bahsettim ya. Evet. O sarıp sarmalayış, o şefkatli dokunuş bu insanda kötü genleri susturuyor. ...iyi genleri açığa Böyle bir kabuk baladı ki artık bir de açılmaz o yara. Tabii. Evet. tabii. E, dolayısıyla burada o yüzde kırklık farkında ne kadar büyük olduğunu e, anlamış oluyoruz. Çok doğru. Çünkü işte mesela hep güzel söz dinleyin. Yani dost meclislerinde bulundun. Sülaha meclislerinde bulundun. E, Malaya yani ele düşüp kalkmayın. Bunlar bizim çocukluğumuzda, gençlerimizde, büyüklerimizin bize sözleriydi annem dedi ki rahmetli merhume ki oğlum kişi refikinden azar iyi arkadaş insanı iyi insan yapar. Tabii. Arkadaş seçerek, akrabanı seçem ama arkadaşını seç şeklinde söylerdi. Ve peder de işte aman dost meclisinde bulunun, salihlerin meclisinde bulunun ve daima kulağınız. Anlamasanız da güzel, hakimane, bilgece sözlerle efendim işte dinleyin. Zihniniz onlarla dolsun şeklinde o hal geçiyor ve o hal artık sizin haliniz oluyor gidiriyorlar o halinizi size zaten bu malumunuz sizde onu çok iyi biliyorsunuz çünkü işiniz o sizin yani işte 20'li 30'lu yaşlara kadar şahsiyet Hı -hı. biçim kazanıyor ondan sonra çok zor yani hatta 40'ından sonra azana teneşir paklar derler ya yani o çok ekstrem bir hal. Normal olarak şahsiyet oturuyor ve bir muhit oluşuyor etrafınızda. Siz yapmak isteseniz o muhit sizi bırakmıyor artık. Oradan bir tat alıyorsunuz çünkü. Onun için bu çocukluk, bebeklik, o ilk anne sözü, sesi, kulağı biz onu hafıza onu bilmiyor ama ben ona eminim. Çünkü iz kalıyor. Yani o izi görüyorsunuz çocuğunuzda ve torununuzda. İlk hatırladığı ne söylüyor ama onun bir evveli var. Nasıl biz geldiğimiz yeri bilmiyorsak biz ezeli bilmiyoruz. Halbuki biz ezelde ruhlarımız e, halk olundu, biz bu dünyaya programlandık. O da öyle. Sonra o, onu o izi görüyorsunuz, zaman zaman e, çok mutlu oluyorsunuz, şükrediyorsunuz. Zaman zaman da kendinize diyorsunuz ki, aman bu vakte kadar böyle geldi, bundan sonra yanlış yapmayayım inşallah. Bundan sonra hani yaşlandık, bir hata, bir şey olmasın. Allah da muhafaza ediyor bizi. Bir bedeli var mı? Var. Zaman bakımından, enerji bakımından. Para çok mühim değil yani. Zihni konfor bakımından ama muhabbet alıyorsunuz karşılığında. Ne zaman alacağınızı bilmiyorsunuz ama alıyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Ve... ...hoş oluyor yani insan varlığınızı... ...peki bu çağda bu mümkün mü? ...evet... ...yani Allah size o imkanı... ...veriyor, bahşediyor... Ee, ...lütfen o imkanı kaçırmayın derim ben... ...hem kendime... ...hem aziz dinleyicilerimize... ...bu imkan hala var... ...elhamdülillah... Ee, ...ne zaman bilmem... ...zamanı siz şey yapacaksınız... an bir de belki... ...değerli dinleyicilerimiz açısından... ...şu konuda önemli olabilir... Programımızın bu son dönemecinde onu da konuşabiliriz. E, pek çok aile kendi evlatlarına değer aktarımı konusunda problem yaşa yaşıyorlar, yaşadıklarını ifade ediyorlar. Yani bizim e, kendimize ait hissettiğimiz değerler sistemi ile çocuklarımızın içinde bulundukları, onların kafalarını karıştıran, onlarda bir dezoorientasyon, bir yönelim kaybına yol açan... Sistem değerler dizgesi farklı Hiç ben e, detaya girmeyeceğim Hı -hı. Ben ne demek istediğinizi gayet iyi biliyorum evet. Çünkü siz, şunu söyleyeceğim Bu endişeyi hisseden insanlar Önce kendilerine baksınlar Hı -hı. Önce kendilerine baksınlar Hı -hı. Hiç kimse ahmak değil Çocuk Hı -hı. da değil Hı -hı. Siz dediğinizi yapamıyorsanız Kimseden bir şey beklemeyin Hı -hı. Önce kendinize bakın bir Allah dostundan işitmiştim Ben ihvanımda bir suyu hal görürsem Bu ne demektir? O görürsem diyor Görüyorum diyor Hazret yani hmm. Kebar adam Görürsem diyor hani Dönmeme ihtimalim de var İhvanımda su hal görürsem Ama onlar görüyorum demezler Görürsem derler Durdum şey Baba ne yaparsınız? Ben iyisini yapmaya gayret ederim. İnşallah Allah bana iyisinin doğrusunu yapmayı nasip eder. O ihvanıma da beni beni görüp ha ben de böyle yapayım hissini ve şefkini uyandırır kalbinde. Ben durmuyorum ki benim çenem mühendisim ya. Peki yapmazsa bir daha yaparım iyisini. Yapmazsa bir daha yaparım. Ne kadar ne kadar gayretim ne kadar yeterse 10 kere 10 kere Peki bu kadar yeter mi? Yetmez. Dua ederim onun hakkında. Dua ederim. Evet. Ola ki bir başka Allah dostluk yine buyurmuş ki evladım sen ne kadar gayret etsen hadi hakiki Allah'tır. Eğer o kalplere bir nur, bir hidayet indirmezse senin gayretin nafiledir. Hadi hakiki Allah'tır. Bizim ben mi gördüm? Biz zaaflarımızı saklıyoruz, saklayacağız hiçbir itirazım ama kendimizden saklamayacağız. Bu benim zaafımdır. Ben bunu yapamıyorum. O zaman o noktaya gitmemeye çalışacağız hayatımızda. Ondan sonra da mümkün mertebe tutarlı olacak. Ya söylemeyeceğiz, söylersek mutlaka yapacağız. Benim gördüğüm, şimdi ben genç diyeceğim yani şu anda 40 yaş civarı, 50 yaş, 40 yaş. Bunu da şunu söyleyeyim, gene çok böyle mestur geçeceğim. Siyasi konjöktör bir imkan verdi. Belli bir band, sosyal band e, siyasal elki kullanır hale geldi. Bu siyasal elki aynı zamanda ekonomik elki de getirdi beraberinde. Şimdi şaşkın vaziyetteler. Çünkü zannediyorlardı ki biz bu elki La el sorumsuz bir şekilde kullanırız, hayır dedi. Kader, Cenab-ı kullanamazsınız. Bunu siyasal düzlemde gösterdiği gibi, sosyal düzlemde de gösteriyor. Bu kadar kapalı anlatılabilir bu iş yani. Şimdi şaşırdılar. Siyasalı bir şekilde kompanse ettiler, sosyal edemiyorlar. Niye? Çünkü en yakın çevresi ne oluyor diyor. E sen dön kendine baksana. 20 sene ve 30 sene evvel söylediğin söz neydi? Şimdi yaptığın ne? Hala devam ediyorsun bu yolda. Bu işi köpütmeye çalışan bir sürü suy niyetliler var. Her insan kendine bakacak diyecek ki ben yapamıyorum. İtiraf uzunup önce kendine edeceksin ve dua ve iltica. Aman ya Rabbi beni bundan muhafaza buyur. Aman ya Rabbi kalplere itminanı indiren Cenab-ı Rabbül Alemindir. Aksi halde hiç biz. E, huzur bulmayız yani benim gördüğüm o e, yapabildim mi Kendi işartlanmak yaptığım kanaatindeyim Yapamadıklarında şüphesiz var Onlara da insanlar söylemem Çünkü e, zaaf bize ait çok yakınlarımla paylaşırım Allah'a iltica ederim her zaman çık kalbim yani o, o çok nettir Elhamdülillah yani. İnsanlara da niyazım ya söylemesinler ya söylediklerini yapsınlar. Çünkü hiç kimse en ufacık çocuk bile minicik 3 yaşında akılsız değil görüyor. Ve çok saf olduğu için bir başka gözle görüyor. Ve sizi pat diye bir yere yerleştiriyor. Evet. Gayet net. Birkaç örnek var söylemeyeceğim çünkü biraz mizahi biraz da yani negatif örnekler. Ama dua ile ve e, iltica ile ve gayretle birçok şey. Çünkü insanların hepsinin iyiliğe meyli var. Iyiliğe. Hele bu çağda merhameti, şefkati dikkati, dikkati arıyor insanlar. Öyle yaklaştığınız zaman bu bir enerji. Ama bu, bu gücü size Allah veriyor. Sizden, o sizden değil. Hocam... E ...Allah'ın ahlakı ile... ...tahalluk ediniz, ahlaklanınız... Evet, evet. ...denir ya... Ee, ...çocuk... ...anneye babaya bakıyor... ...tamamen dünyevi ihtiraslarla... ...kavrulmuş bir anne baba görüyor... Evet. ...şeklen... ...evet ibadetler filan yerine... Evet, gel ...geliyor evet. fakat... ...ağız açıldığı zaman rakamlarla açılıyor... Evet. ...kapandığı zaman rakamlarla evet. kapanıyor... Evet. Hep kar, maddi kar evet. hisleri, ama manevi kardan bahseden evet. yok. Ee, çocuk bu tenakuzu çok rahat algılayabiliyor. Tabii. Adını o koyamaz. Tabii adını da algılıyor. Kimse arkasız değil. Tabi. Kimse tabii. de yani hikmet esirgilmemiş herkese verilmiş, görüyor ve diyor ki ben bunu böyle yaşamayacağım. Elini ya bir tarafa kayıyor ya bir tarafa kayıyor. İkisi de var bunlardan. Yani çok ekstrem ikisi ve bu hal sizin içinizdeki o büyük e, mistik duygusallığı e, köreltiyor. O büyük coşkuyu, o büyük şefkati, merhameti, o nasıl söyleyeyim, o yani rikati, o insani rikati körleştiriyor. Böyle yapmayın. Gözünü seveyim yani. Daha mütevazi bir arabaya binin. Ama tabiata insanlara, vakte, semaya... Vakit ayırın. Gökyüzünü seyretmeye. Eyvah mübarekeye efendim yani zaman ayırın. Kitaba, deftere, insanlara, çocuklara, torunlara zaman ayırın. Yani onlarla onlarla irtibat kurun. Çünkü her birisinde bir emanet var. Bu ama ben bir geçeceği kanaatindeyim. Bize hiçbir zaman ümitsizlik öğretmediler. Bu da geçer yahu. Geçer. Evet. Öğrettiler. Geçen bir hikaye okudum hocam. Bir, e, diyor ki... ...padişah vezirine... ...bana bir cümle söyle ki... ...teessür zamanlarımda da... ...saadet zamanlarımda da... ...bana yol göstersin. Her ikisine de iyi gelsin. İyi gelsin Her ikisinde de yolumu şaşırmamamı sağlasın. O da bunu söylüyor. Bu da geçer da yahu. Geçer yahu. Evet. Teessür de... ...geçer, geçer. gider... Ee, ...sevinç sürur şey. da geçer gider... Evet. ...hiçbiri... ...geçmeyen bir şey yok... ...baki, bu kalmaz. baki kalmaz yani... Ee, ...böyle... Bu, ...bu dünyanın hali bu... Ee, ...rahmetli dayım... Zakir ...Zakirbaşıydı dergâhta... ...bu dünyanın türlü türlü halleri... ...gönül sabretmeli elden ne gelir... ...ilahi... <gülüyor> ...bu okunurdu falan yani... ...bu dünyanın türlü türlü halleri... ...gönül sabretmeli elden ne gelir... ...bu da geçer bir imtihan tabii şu anda öyle ama yani biz hiçbir zaman ümidimiz olmadık. Cenabı Allah ümit kesilmez. Tabii. Lal <gülüyor> ta'nütu min rahmetillah. rahmetinde ümit kesilmez. Dolayısıyla e şimdi bir sarsıntı gelir geçer deprem gibi canım yani o çok büyütmeyin. Biz Ve bunlar, kendi halimizi ıslah tabii. edelim. Ve bunlar yani insanlığın o geniş zamanında... Hiçbir şey hiçbir değil. Hiçbir şey değil. Bir göz kırpması bile hiçbir değil. şey yani. değil. Biz kendi halimizi ıslah edelim. Kendi halimizde Allah'a sığınarak, iltica ederek... Aman Ya Rabbi diyerek... Ya Rabbi bu tenakuzları benden al. Bu ahvali benden al. Şeytanla beni fazla mülaki etme. Onu benden ırak tut. Bak ne diyoruz? Euzubillahimine racim taşlanan şeytand şeytandan sana sığınırım diyoruz. Ben şahsen taşlanan şeytanı ifna edemem. Bu gücüm yok benim. Hı hı. Ondan sonra Allah'ın adıyla başlıyoruz hadiseye. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Önce şeytandan, şeytanı itiyorum. izale ediyoruz. Evet. Önce, önce, önce red var. Sonra evet. kabul var. Hep böyle. Önce la. Ya önce la. Sonra ilham. Kutu yıkıyoruz. Sonra evet. Hakiki, hakiki, sahih inancı evet, ikame yapıyorsun evet. yerine. O hal geçecek inşallah yani. Üç ay, beş ay, üç gün, beş gün. Üç sene, beş sene sürmesin inşallah. Bu Müslümanlar bir kendilerine gelsinler, baksınlar biz ne yaptık, ne yapıyoruz. Yumuşak geçişlerle, onu da söyleyeyim, sert geçiş olmaz. Yumuşak geçişlerle şeyle, tedricen sert geçiş bizi acıtır. Nasıl mesela arabayla giderken Yolda bir kasis olunca güm diye araba vuruyor. Rahatsız oluyoruz. Halbuki o kod farkını yumuşak bir geçişle alsa rahatlıkla şey yapacağız yani. intibak edeceğiz. Hayatta öyle yumuşak geçişler. Şunu reddettim, bunu çıkardım. O sonra ters geri dönebilir. Ağır ağır, yavaş yavaş. İrlandalı komşu da öğrenmiş. Yavaş yavaş diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> bizim Michael çok mühim adam. Ben ona çok şey öğreniyorum. Yavaş yavaş diyor. Evet. <gülüyor> yavaş yavaş. Tabii e, bir İrlandalı enişte de bizde var evet. e, benim teyzemin kızının kocası hı hı. E, aşçıdır kendisi böyle şey e, büyük otel zincirlerinde şef aşçıdır evet. işleri iyi Dubai'de şurada burada çalışıyor bana e, yıllar önce karşılaştığımızda demişti ki niçin burada kaldın Kevin sen dedim dedi ki ya dedi ben dedi gidiyorum dedi Tunalı Hilmi caddesine parka dedi Oturuyorum dedi kulu Park'ta. İnsanların yüzlerini seyrediyorum dedi. Burada hikayesi olan yüzler var dedi. Evet. Yüzler e, bana çok şey anlatıyor. İngiltere'de insanların suratları donuk dedi. Evet. Yani oradan o yüzlerden bir şey anlamıyorum, oku, okuyamıyorum. Burada insanların her birinin hikayesi olduğunu okuyabiliyorum o yüzlerden dedi. Seviyorum dedi buradaki insanları. Aynen dedi. öyle. Geçtiğimiz günlerde teyzemi ziyarete gittim Ankara'da. Ee, Kevin'i de çağırmış O da tesadüfen Türkiye'deymiş Kevin ne oldu ne bitti Türkiye'de Ne görüyorsun sen dedim ee, İyi bir gözlemci Dedi ki ya dedi 25 sene önce insanlar birbirine çok kolay yardım ediyordu Çok daha sevecendi, de tebessüm ediyordu Şimdi insanlar Daha asık suratlı işte. Ve e, yardımseverlik Çok azalmış dedi Gelip gittikçe bunu müşahede ettim dedi ...bunu inşallah atlatacağız. Atlatmamız i̇nşallah, lazım. Atlatırız evelallah. Hiç evet. problemim yok. Çünkü problemin farkına vardık. Bak, evet. Kevin de farkına vardı. O evet. dışarıdan bakan bir göz daha çok evet. daha iyi görüyor. Bunu biz de görüyoruz. Bunu şöyle yani e, enerjisi olan insanlar hı hı. E, bırak sen git. Buyur sen geç sen yap desinler. Çünkü zaten şöyle bakarsın hayata o çok nettir. Yani sizin bu dünyadaki aldığınız verdiğiniz bellidir. Hı hı. Buna biz nasip kısmet diyoruz. Rızık diyoruz. O belli o. Hı hı. Ne kadar gayret etsen olmayacaksa olmaz o hadise. Ama biz ne gayret edeceğiz. Hı hı. Bırak. Yapsın geçsin. İmkanı akıllıca kullan. Ama imkan üzerinde muhteris olma. ihtiras sahibi hı hı. olma. O zaman zaten iş yumuşayacak. Ben size işte şunu da söyleyeyim. Ben şimdi his, seziyorum bunu. Hı hı. Batılı modernist insan Türkiye'deki bu imkanı bu güzel potansiyeli görüyor ve bundan çok korkuyor. Çünkü Türkiye'deki insan bu modeli şu anda şu anda her şeye rağmen yaşadığımız şu güzel modeli eğer batıya tanıtırsa oradaki insanlar bu modele istiyakla gelirler. Çünkü bunu almışlar o baskıdan. Bunu, bunu önlemek için işte muhtelif işler yapılıyor. Hiç onlara girmeyelim. Algı operasyonları yapılıyor. Ama neticede biz hala elhamdülillah bu memlekette büyük şehirlerin birkaç kesimi hariç ama çıkın Taşra'ya Anadolu'ya oradaki şehirlerde ve kasabalarda ve köylerde hala bu güzellikler var. Yani siz yapın biz de nasıl olsa buluruz imkanımızı vesaire diyoruz. Enseyi karartmayın diyordu ya evet, bir yazar evet. Evet. Biz de ümitsiz olmayacağız Allah'ın rahmetinden asla Hiç, Ümidimizi kesmeyeceğiz Ve halden şikayet etmek yerine Aksiyoner olacağız Aynen öyle. Yanlış bulduğumuzu düzelteceğiz Ve halin, hikmetini, halin hikmetini düşüneceğiz hı hı. Şikayet çok kötü bir şey O var evet sui hal var neden ...hangi yanlışımızdan dolayı... ...bize bu hı hı. hal arız oldu... ...onu taslih edeceğiz... O evet. ...yaparken hiçbir zaman ben yaptım yok... ...biz birer vesileyiz. ...biz Cenab-ı Allah'ın yardımına... ...her zaman muhtaçız... ...onsuz olmaz... Evet. ...tevfiki evet. refik edecek bize... ...bizi bize bırakmayacak... ...bir küçük hatırayla bağlayalım isterseniz... ...şimdi bu... işte ...ben Ege'ye falan gidiyorum... ...Zeytin zamanı... ...Kuzey Ege'de şöyle bir adet var... İlk zeytinler aşağı düştüğü zaman evlerin hanımlarının o zeytin. Hmm. Yani o da bir para esasında ama erkekler o şeyi yani zeytinlik sahipleri, hı hı. hanım olsun, bey olsun, köylüye köylünün hanımlarına bırakıyor. Onlar gidip topluyorlar hı hı. ve değerlendiriyorlar. çürük bilmem neydi, olmamıştı vesaireydi. Ciddi bir para. O bitiyor. Hasat geliyor. Orada yani ciddi ürün. Ya vesaire. O tabi ayrı. Sonra tümünü toplamadan bahçe bitiyor. Çıkıyorlar bahçeden. Sonra başakçı geliyor. Gariban. Ne kaldıysa o da onu topluyor alttan. O da ondan geçiniyor. Kalanlara da kurt kuş yiyor. Herkesin bir nasibi var. Nasibi var. Bütün sosyal sağlar Sonra ben soruyorum köyde konuşuyorum. Sade amca işte veya hocam Vallahi diyorlar işte biz onu alıyoruz, sabun yapıyoruz. Yağ olmuyor, kötü zeytin. Ee, ama onun da şeyi var. Ne yapıyorsunuz? Perdeci o zeytinin karşısında bize perde veriyor eve. Kumaş veriyor, iplik veriyor, iş işliyoruz. Bir dünya var orada yani. Bu dünya hanımlara özgü bir dünya. Ve onların reel hayatlarının içinde bir dünya. Elbise alıyoruz, tişört alıyoruz, memna alıyoruz. Ee, şey karşılığı. İlk toplanan hurda zeytin karşılığı. Başakçı... O da mutlu. O da bir garip adam. Uğraşıyor bu işlerle. Yani o da işte sanayiye veriyor. Bilmem ne yapıyor falan. O da oradan geçiniyor. Yani e, zeytinliğin sahibi sadece e, işe yaradığı, hepsini alabilir. Çünkü mülk onun almıyor. İşte bu gayet, buradan başlıyor hadise. Bunu vakte dönüştürün. Bütün vaktin sizin olmasın. Biraz o insanlara sohbete ayırın. Kitabınızı okuyun, yazınızı yazın. ...sonunda biraz da çocuklarla oynayın... ...ne var ki... ...ha bir anda geldiler araya girsinler artık... ...izin verin yani... Ee, ...bir sürü titri yaptınız aldınız geçtiniz... ...iyi kötü para kazandınız... ...hatta biraz da onların hakkı... ...tam bir şey okurken araya patlaya gir bırak girsin yani... yani ...şimdi git sonra gel demeyin ona da yani... ...diye düşünüyorum... Eyvallah hocam... ...resim bu... ...çok güzel... ...bizim bir meşhur kitabımız vardı... Ee... Yıllar yılı e, bestseler kitaptı tıp aleminde kitabın hmm. ilk cildi şu semptomdan teşhise şöyle kalın bir kitap ama Aa, nasıl? Şey ben bilirim Cevat Cevat Abaoğlu tabi tabi Abaoğlu Ab, ablamın hocası Abaoğlu ve Aleksanyen galiba Vaha Aleksanyen Vaha Aleksanyen evet evet Abaoğlu Aleksanyen ablamın hocaları onlar Yukarı kuramay dedikler. Evet. Çapatı Fakültesi. Çapatı Fakültesi evet. hocaları. Semptomdan teşhisenin ikinci cildi teşhisten tedaviye. tedaviye. Evet. Evet. Ee, dolayısıyla e, biz de şimdi semptomdan teşhise gidelim diyorsunuz hocam. <gülüyor> Bence öyle değil. <gülüyor> evet. yani. Teşhise gidelim ki tedavi olabilsin. Çok teşekkür Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah. Dilinize, gönlünüze bereket. Evet bir e, gönül sadasının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.